ve şan ve kullu muhtasatin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah yine 42. konunun 90. dersini göreceğiz. Elhamdülillah Allah'ın nimetiyle 90. derse geldik. Ee, geçen haftaki konumuzdan yani e, Kur'an'da Uhud Savaşı'nda Uğuz Savaşı hakkında bahisler konusundan çıkarılacak dersler. Biliyorsunuz geçen hafta, geçen sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de ne kadar Uğuz Savaşı ile ilgili ayet varsa onları söylemiştik. Onlarla ilgili başka hadisleri ve açıklanacak şeyleri söylemiştik. Bu hafta bahsettiğimiz konudan çıkartılacak dersler. Birincisi diyor ki müellif Müslüman bir kimsenin masiyetler yani isyanların günahların kötü karşılığı neticesinde Müslümanın tarifi yani onun duruşu onun tarif edilmesi evet bazen Müslümanlara iman eden kimselere nefsi böyle bastırmak sindirmek için Ondaki kibri, yani Müslümanların içerisindeki kibrin kırılması için yardım, Allah'ın yardımı gecikebilir. Veya onların hatalardan, böyle ayak sürçmeleriyle yaptıkları yanlışlıklardan, gururdan, başlarına gelen şeyden dolayı Yani böyle şeyleri yapmalarından dolayı Allah'ın yardımı gecikebilir. Allah azze ve celle diyor mümin kullarına amelleriyle ulaşamayacakları bir takım menzileler konaklar hazırlamıştır. Amelleriyle ulaşamayacakları sırf amelleriyle yani. Onun için Allah Teala kulların mümin kulların o menzileye, konaklara, cennetteki konaklara, o müminlerin ulaşabilmesi, orayı elde edebilmeleri için onlara imtihanlar, belalar, musibetler takdir eder. O bela, musibet ve imtihanın neticesinde elde edilir diyor. İşte bunun delili, geçen hafta da zikretmiştik, Allah Azze ve Celle... Ali İmran suresinde وَلِيْمَحُصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ İşte bunun sebebi Allah'ın müminleri temizlemesi içindir. Ve kafirleri de helak etmesi içindir. Kafirleri de yok etmesi içindir. Diyor. Yani bunun sebebi derken bir imtihan oluyor. İşte Uhud'daki imtihan. Ama Uhud'un gerisinde bütün Müslümanlar için böyledir. İmtihanın neticesinde Allah mümini iman edenlere temizliyor. Ve devam, devam eden ayet-i kerime de em hasibetum enteduhulel cennete ve lemma ya'lemillahu amen ve lemma ya'lemillahu lezine minkum ve Allah sizden eden kimseleri ve sabreden kimseleri henüz ayırt etmeden, onları ortaya çıkartmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Bir başka ayette iman edenler. Allah-u Teala gerçekten iman edenle etmeyeni münafıklık üzere olanı, kalbinde küfür, nifak hastalığı olanı imtihanla, bela ile, musibetle ayırt ediyor. Yani bizim tabirimizde er kişi meydanda belli olur. Er kişi meydana çıktığı zaman yani imanıyla diniyle imtihan olduğu zaman o zaman gerçekten iman ediyor mu o zaman belli olur. Allah azze ve cell ayaklarımı sabit kılsın. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis o kadar net ki bu hususta Diyor ki aleyhissalatu vesselam sahih hadis bu. ebn Hibban e, rivayet ediyor. Bir kimse, Müslüman bir kimsenin Allah'ın katında bir derecesi vardır. Allah'ın katında bir konumu vardır. Buraya hiçbir amelle erişemez diyor. Allah'u okupe. Yani yaptığı salih amellerle buraya varamaz. Erişemez. Allah o kimseyi imtihan eder, mübtela eder hoşlanmadığı şeylerle Ve nihayetinde o menzileye, o dereceye onu ulaştırır diyor. O dereceye, o menzileye Allah'ın katındaki menzileye ulaştırma için Allah Azze ve Celle o kulu imtihan etmeye, başına musibet vermeye devam ediyor. Onun için musibetlere isyan edilmez. Bu bir temizliktir. İmanın sabrın bir göstergesidir. Subhanallah ve başka hadiste Enes'ten gelen rivayette Beyhaki de rivayet ediliyor, sahih Eğer siz günah işlemeyen topluluk olsaydınız sizin üzerinize diyor bundan daha büyük bir şeyden korkardım. O da gurura kapılmanızdan. Diyor. Gurur, gurur, gururdu üst üste. Yani, Yani insan nefsinde bunu hissedebilir. Devamlı mesela namaz, Kur'an ondan sonra düşünün. Bir daha sonra e, İslami şeylerle sebahtan akşama kadar meşgul olduğunu veya bir dönem, omrede olsun veya tatilde, Ramazan'da insan ne hisseder? Yani böyle bir Yani e, sevinç hisseder, mutluluk hisseder, bu normal. Ama bunun ilerisinde eğer gururlanmaya başlarsa benim yani günahım yok ondan sonra iyi gidiyor falan diye. Bundan sonra bardağa taşırıyor demektir Orada işte hemen nefse dur diyeceksin. <gülüyor> Bu da şeytandan. Şeytandan bir dürtme geldiği zaman hemen Allah'a sığın. Ve günahları hatırlaması lazım. Vallahi günahımız çok. Günahımız çok yani aleyhissalatü vesselam geçmiş gelecek günahlar bağışlandığı halde günde yetmiş sefer, bir, bir rivayete yüz sefer istiğfar ediyor ediyorum diyorsa bizim günahımız daha kadar daha fazla. Hiç gurura kapılmamak lazım. Boşuna demiyor hadiste. Eğer siz günah işlemezseydiniz gurura kapılırdınız. Ama bu aynı zamanda, bu aynı zamanda günah işleyip de çok fazla günah işleyip de ümitsizliğe kapılan kimseler içinde bir ümit, bir müjde yani. Özellikle şu hadis. Bu hadisin benzeri üstünde de geliyor. Ahmet İbni Hanbel'de rivayet etmiş. Sahih bir hadis. Eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluğu getirir ve onları bağışlardı diyor. Affeder. Yani onlar günah işlerler Arkasından tövbe ederler onları da bağışlayabilir. Bu da bir müjde. Günahından dolayı kendini harap edip yerlere atmayacaksın. İnsan çok büyük günahlar işleyebilir. Çok fazla masiyetlere dalabilir. Ama asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyecek. Bunlara son vermesini bilecek. Hatırlayın 99 kişiyi öldüren sonra da 100. adamı öldüren kişi uzun bir kıssa da Bu adama, bu adama fetva sorduğu kişi ne tavsiye ediyor? Tabi birinci kişiyi öldürüyor da ikinci kişiyi ne tavsiye ediyor? Falanca yere git, orada salihler yaşıyor. Sakın memleketine dönme diyor. Yani iyilerle beraber ol diyor. Onun için kişi iyilerle, salihlerle beraber olursa hatasını anlar. Yanlışını görür, terk eder. yani ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Ama günahı da adet edinmemek ve salihlerle birlikte olmak gerekiyor. <gülüyor> İkincisi, peygamberlerin hakkında Allah Azze ve Celle'nin sünnetullahi, yani ilahi bir kanun var. Bundan bahsediyoruz. İlahi bir kanun. Onların imtihan olması. Peygamberler imtihan Belaya uğrar, musibete uğrar. Bu Allahu u Teala'nın ilahi bir kanunu ama akıbet güzel netice onlara aittir. Sabrettikleri için. Diyor ki bunun gerisindeki hikmet eğer peygamberler devamlı yardım olunsaydı, Allah onlara hep yardım etmiş olsaydı, hep yani zafer kazanmış olsalardı, o zaman iman eden kimselerin içerisinde gerçek iman ehli olmayan birçok insanlar girecekti. Ve sadık kimselerle münafık kimseler birbirinden ayırt edilmeyecektir. Hani dedik ya, münafıklar özellikle güç, kuvvet zamanında, güçlülük zamanında, Müslümanlarla beraber zayıf oldukları zaman hemen terk ediyorlar. Eğer devamlı yardım olsaydı diyor, o zaman münafıkla sadık kimse ayırt edilmeyecektir. Yahut devamlı imtihan olsalardı, Peygamberler bazen zafer kazanıyor. Bazen bazen de yeniliyorlar. Okuduğumuz bir hadiste, Müslüm'de gelen bir hadiste eee <gülüyor> Roma İmparatoru Şam'daki Karaklea'ya giden elçiye, daha doğrusu el eee Müslümanlardan e, bulunan bir toplumun içerisinde Ebu Sufyan da var o zaman daha iman etmemiş ona kral diyor ki sizin diyor bu peygamberiniz peygamber olarak adettiğiniz veya peygamber diye söylenen kimse o zaman müşrik de buna soruyor o da yalan söyleyemiyor tabi hadis uzunca bu peygamber diyor savaşlardaki durumu nedir diyor bazen yenir bazen yenilir diyor o zaman doğru söylüyorsun diyor ona. Çünkü peygamberlerin adetidir diyorsun Sübhanallah. Yani hep galip gelmezler. Bazen mağlubiyet olur diyor. Bu sünnetullah. ilahi kanun. Onlar öyleyse biz hep öyle olacağız. Yani hep zafer, hep başarı, hep üstünlük. Böyle bir şey yok. Heh. Eğer daima da şey olsaydı. Mağlubiyet olsaydı, sürekli yenilgi olsaydı bu durumda da peygamberlerin gönderilişi önden maksat, murat hasıl olmazdı. Onlar bir gaye ile gönderildiler. Allah azze ve celle her ikisini yani galibiyeti de mağlubiyeti de bir arada e, vermiştir. Bu hikmetinin gereğidir. Allahu Teala'nın sonsuz hikmetinin yani bir sebebe binaen Evet. Nihayetinde Uhud'da hani konumuz Uhud ya Uhud'da bu imtihanlarla e, münafıkların yüzünü gerçek yüzünü ortaya çıkartmıştır. Müminlere kendi içlerinde gezen, dolaşan içlerine kadar girmiş münafıkların olduğunu beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle. Bu imtihanla. Evet. Bir ayet kerimede, Ankibus suresinde geliyor, Elif Lam Mim E hasiben nas E hasiben nasi ey yutraku Ey yekuli amennâ ve hum la yufdenun Elif Lam Mim hurfu mukaddadan Muradını Allah biliyor. İnsanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını imtihan olunmayacaklarını, zann olunmayacaklarını zannettiler. ولا قد فتنا الذين من قبلهم كيد لانذار olsun ki imtihan ettik diyor yemin olsun Elbette allah yemin olsun ki allah sadiq kimseleri gerçekten hak ehli kimseleri ve yalancıları ayırt edecektir. em hasibel ladina yaamelun Kötü işler yapan kimseler bizi geçeceklerini, bizi bizi aldatıp geçeceklerini mi zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Elbette imtihan olacak. Bir hadiste kardeşlerim, bu imtihanla ilgili Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Sadu radıyallahu anh rivayet ediyor. Adı es Ahmed bin Hanbel'de ve sahih. İnsanların bela yönüyle en şiddetli bela görenler, imtihan görenleri peygamberlerdir. Thumma'l emsal, thum fa'emsal. Yani onlardan sonra gelenler fazilet bakımından üstün olanlar, sonra daha sonra da onlardan sonra yine fazilet bakımından üstün olanlar. Yani takva sahibi salih kimseler. Bunlar sırasına, derecesine göre imtihanları Şiddetli olur diyor. Bir adam dinine göre dini dinine göre imtihan olur. Eğer dini sağlam, şedid ise böyle kuvvetli ise on derecede imtihanı tabi tutulur. Eğer de zayıf ise dininin miktarınca yani o dinindeki kuvvetin miktarınca imtihanı tabi tutulur. Ve bela, musibet, kulu terk etmez. Nihayet yeryüzünde üzerinde hiçbir hata, günah kalmayıp da yürüyünce o zaman terk eder diyor. Allahu akbar. Devamlı imtihan halindeydi. Devamlı imtihan halindeydi. Onun için yaratmış Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle onun için yaratmış. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ hanginizin daha güzeli amel edeceğini sınamak için diyor. Uve lezi haleqa el vel hayat. Ölümü de hayatı da bunun yaratmış Allah Azze Her an imtihan halindeyiz ama bilmiyoruz. Birçok şeyle imtihan halindeyiz. Yürürken, giderken, otururken, kalkarken, biriyle konuşurken her an bir imtihandayız. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. İşte Uhud'da Allah-u Teala bu münafıkların iç yüzünü açıyor. Onların ayıplarını ortaya döküyor. Ve mümin kimseleri de, mümin kimseleri de, iman edenler de temizlemiş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a ilk giren, yeni İslam'la tanışan kimseleri İslam'da kök salmış hem o zaman hem o zaman hem de sonradan gelen kimseleri kastedilir bununla. Bu kahraman her şeysini feda etmiş kimseler hakkında konuşurken dikkatli olunmasını söylüyor. Bir şeye dikkat çekmiyor. Hadis şöyle geliyor. İbn-i Ömer radıyallahu anh. Ey dilleriyle iman ettiğini söyleyen Müslüman topluluk diyor diliyle iman ettiğini söyleyip de kalbine henüz iman girmemiş olan kimseler. Müslümanlara eziyet etmeyin. Onlara ayıplamayın. Onların avretinin yani ayıplarının peşine düşmeyin. Her kim Müslüman bir kardeşinin ayıbının peşine düşerse ne yaptı? Nasıl oldu? Şöyle mi yaptı? Böyle mi yaptı? Ondan sonra Ya yani bir paydası olmadığı halde ki kendisine yardım etmeyecek durumdayken, edemeyecek durumdayken sırf dedikodu olsun, onun ayıbını araştırıp memnun olmak, hoşnut olmak için onu hakir küçük görmek için, o olsun demek için vesaire vesaire. Bir Müslümanın ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbının peşine düşer, evinin içinde olsa dahi diyor onun ayıbını ortaya döker diyor. Evinin içinde herkese onu rezil eder demek ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. çok kötü bir ahlak. Allah bizi bundan korusun. Amin. Müslüman ayıbı örtülür. Bunun karşısında kim bir kimsenin ayıbını örterse Allah da onun günahını örter diyor. Müslümanın ayıbının peşine, yanlışının peşine düşülmez. Ona sadece nasihat edin. Böyle yapmayın. Şöyle mi yapmış, böyle mi yapmış? Bunu dile döküp konuşmak doğru değildir. Allah dillerimizi bundan korusun. Niye söyledik? O zaman işte bu münafık kimseler Müslümanları ayıplıyorlar. Yaptıkları yanlışlıklardan dolayı. Hatalardan dolayı, eksikliklerden, kusurdan dolayı sürekli ayıplıyorlar Uhud'da. Uhud'dan sonra hatta. Aleyhisselatü Vesselam'da ey dilleriyle iman edip deyip de kalplerine iman girmeyen kimseler. Müslümanlara eziyet etmeyin. Müslüman, salih kimselere eziyet etmeyin diyor. Onların ayıbının peşine düşmeyin. Onları ayıplamayın diyor. Olabilirler, hata yapmış olabilirler. Allah onları vallahu velihum diyerek Allah onların velisidir diyerek onları koruma altına aldı. Ve laqad afallahu anhum. Oradaki hatalarındanları yemin olsun ki Allah onları affetti diyerek onları bağıştı. Size ne oluyordu? Onların peşine düşüyordunuz. Bugün bile o müminlerin o ilk dönemdeki Müslümanların Muhacirin, Ensar'ın yaptığı şeylerin peşine düşüp de onları kınayan, ayıplayan Onlara hakaret eden nice insanlar var. Dilleriyle Müslüman olduğunu söyleyenler ve kalplerine iman girmeyen kimseler. Veyahut da onlara sevgi besleyenlerle beraber oturup kalkanlar. Allah'a okur. Allah bizi bundan koruyacak. Üçüncüsü, Allah yolunda şehadeti elde etmek, şehitliği elde etmek, Allah'ın dostlarının mertebelerinin en yücesidir, en üstünüdür ki bu şehadet Allah'ın dostlarını bu makama götürür. Bu makamlara Allah'ın dostları giderler yani. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir gruba Uhud'da şehitlik payesi vererek şereflendiriyor. Her ne kadar görüşte, görünüşte, zahirde onlar böyle sevgili dostlarını samimi hayattayken samimi dostlarını dostluklarını kaybetmiş olsalar veyahut da müminlerin gönüllerindeki yerlerini kaybetmiş olsalar da o şehit olan kimseler hakikatta Allah azze ve celalinin özel bir itina gösterdiği özel itina gösterdiği bu şehitler için ölümsüz, devamlı bir şereftir diyor bu. Ve ondan sonra zamanlar, asırlar geçmesine rağmen kendilerinden sonra gelecek kimselerin bu ehli sadakatin, sadık kimselerin, salih kimselerin gönüllerini diktikleri, gözlerini diktikleri, gönülleriyle gözetledikleri bu şehadet mertebesi çok yüce bir menziledir diyor. Çok değerli bir menziledir, derecedir. Çünkü onlar ilk defa Allah yolunda Allah yolunda kanlarını, canlarını feda etmişlerdir. Evet. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَحْسِنُوا وَاَنْتُمُ الْعَعْلَوْنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek sizsiniz. Üstün olan sizsiniz. Her ne kadar görünüşte insan kaybetse de vallahi ahirette kazanacak. Eğer samimi ise. Evet. Bir başka ayet kerimede. Yine bu şehitleri işareten. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِنَا قُتُلِبُ Fi Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin. Onlar bilakis diridirler ve Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Onların nasıl rızıklandığını, nasıl yiyip içtiğini geçen haftaki hadisimizde anlattık. Sahih Cennette kuşların kursakları içerisinde istedikleri meyveyi yiyorlar. İstedikleri yerde dolaşıyorlar. Onların diri olması işte Allah'ın verdiği cennet mükafatı onlara. Bir başka benzeri bir ayet-i kerime. Bakara suresinde geliyor bu. وَلَا تَقُولِ لِمَنْ يُقْتَلِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَنْوَاتِ Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin. وَلَحْيَعْنُ وَلَا كِلَّا Bilakis onlar diridir ama siz farkına varamazsınız. Yani onların diriliğini siz hissedemezsiniz, bilemezsiniz. Ama Allah onları diri kabul ediyor. Bu şehadet işte Allah'ın dostları için en büyük mertebedir. İbni Hibban'da gelen bir hadiste, değerli kardeşlerim, şehit, şehit, ailesinden 70 kişiye şefaat edecektir. Diyor. Subhanallah Kendisi inşallah kurtulursa ki şehit olduğunu düşündüğümüz bir kimse kesin şehittir diyemeyiz. Kesin cenneti elde etmiştir diyemeyiz. Ama ne yaparız? Ümit ederiz. İnşallah şehittir. Diyor. Eğer o mertebeyi elde etmişse işte müjden. 70 tane ailesinden 70 kişiye tabi iman ehli olacak onlara şefaat edecektir. Muvahhit olacak. Yani tevhid ehli. Kardeşlerim şehit bir kimse ölümü hissetmez diyor. Ölümü hissetmez. Yani başka insanlar belki böyle kanlar dökülürken bir takım şeyler hissederler. Kan aktığı zaman. Yahut da o şehidin haline halinden etkilenir, korkarlar ki üzerine bugünkü anlamda mermiler, bombalar yağmış, onu paramparça etmiştir. Yahut geçmişte kılıçlar, ondan sonra oklar, mızraklar onu paramparça etmiştir. Ama o bir şey hissetmez. Hadiste gelecek, böyle çimdik gibi, böyle hani çimdik atma deriz ya, Hafif bir dokunma, vücuda dokunma gibi bir şey. Acih istediler. Başka bir şey hissetmezler. Allah'u Onlar ölürken böyledir. Ve ilk defa kanı damladığında günahları başlanıyor Şehidi. Buna işaret eden hadisleri söyleyeyim inşallah. Katade'den gelen rivayette Tabarani'nin Mu'cim'il Efsat'ta hadis sahih Diyor ki şehit kimse ölümün acısını hissetmez. Ancak sizden birinin böyle bir ısırık, bir şeyin ısırması gibi veyahut da bir çimdik atılıp da onun hac, acısını hissettiği gibi bir acı hissedir. Başka bir şey hissetmiyor. Allah'u Allah. Olsaki ölüm, ölüm korkunç bir şeydir yani. İnsan düşündüğü zaman bazı insanlar ölmekten korkup aklını yitiriyorlar. Subhanallah. <Gülüyor> insan kendine kendini ölüme hazırlamalı. Şu an gelse, şu an, şu an hala hazırda şu an gelse sen, ben, bizler nasıl ölüme karşı hazır mıyız? Geriye hani zaman makinesi gibi saniyeler hemen çocuklar, evlat, eş, paralar ondan sonra vesaire. Dünya hayatı, ana baba her şey bir anda geçecek. Hani, oluyor ya bazen öyle. Hazır mıyız? Kendimize sormak lazım. Yani birçoğumuzun yapacağı çok şey var. Tehir etmesini isteriz allah Teala. Ama Allah Azze ve Celle hayır üzere tehir etsin. Bizim ömrümüzü bereketlendirsin. Bereketini istemek lazım. Çünkü salih amelleri ne kadar artırırsak o kadar çok, o kadar çok bizim menfaatimiz olacak. buna işaret eden bir sürü hadisler var. Ama ölüme de anında gelecekmiş gibi, hemen bizi bulacakmış gibi hazır olmamız gerekiyor. Geldiği zaman ne yapacağım? Şehadet kelimesi Allahu Teala'ya güzel bir zanda bulunmak. Allah'ım senden cennetini umut ediyorum. Günahlarımdan yanada korkuyorum deyip ümitle korku arasında olabilmek. Ondan sonra da geriye kalana hiç düşmek Allah'a tevekkül ettim. Allah'a ısmarladım bıraktım onları. Diye. Allah hepsini ayarlayacak bir düzene boyayacak. Sen hiç düşünmeye gerek yok. Düşünsen de düşünmesen de senden sonrakiler zaten Allah'ın takdir ettiği şeyi bulacaktı. Evet. Yani. Subhanallah. Yine bir hadiste geliyor. Hasen derecesinde. El-Migdad ibn-i Ma'di Yekrib denen sahabeden aleyhissalatu vesselam diyor ki şehit için 7 tane özellik var. Bu başka hadislerde, Ebn-i Ma'ca'da ve başka yerlerde 6 tane diye gelir. Burada, Ahmet ibn Hanbel'de ziyadeyle 7 tane özellikten bahsediliyor. Bu da sahihti. Neymiş şehit için 7 özellik? Bir, ilk kanı aktığı zaman günahları bağışlanır. 2. Cennetteki yerini görüyor. Allahu ekber. 3. iman elbisesi, hulle, iman elbisesi giydiriliyor. 4. Hur in iri gözlü hurilerden 72 tanesiyle evlendiriliyor. 5. Kabir azabından ve büyük korkudan emin oluyor. O sura iflenme vallahu alem kastedilen o. Altı başına vakar yani onur tacı giydiriliyor ki onun bir yakutu diyor. Yakut, yani bir süs eşyası. Onun bir yakutu dünyanın içerisindeki her şeyden hayır. Ve ehlinden 70 kişiye şefar edecek. 7 tane özelliği var. Allah Azze ve Celle Bize şehitlerden olmayı nasip etslim. Amin. Evet. Ebni İshak'ın rivayet ettiği bir hadiste Hasan'dan rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki hiçbir mümin Hiçbir mü'min dünyadan ayrıldığı zaman tekrar dünyaya bir saatlik bile gündüzün bir saatinde bile geri dönmek istemez. Dünya ve içerisindeki şeylere. Ancak şehit müstesnadır. O tekrar dünyaya dönmek ister. Vallahi Allah yolunda tekrar savaşıp tekrar bir kere daha öldürülmek ister. Allah'a lukuk. Buna diyor bu İbni İsa'nın rivayetine başka bir hadis, şahitlik eder diyor. Benzeri bir ifadelerle geliyor hadis. O da Muharide'ye rivayet ediliyor. Ona tekrar girmeyeceğim. Bir başka hadis. Tabarani'de gelen ve hasen bir senetle rivayet edilen hadiste Allah üç kişiye, üç kişi vardır, onları sever, onlara güler ve onlarla sevinir diyor. Birincisi, bir grup ortaya çıkar ve canı ile Allah için canıyla onunla savaşır. Ya öldürülür yahut da Allah ona yardım eder ve ona yeterli gelir diyor. Rabbul Alemin der ki, şu kuluma bakın. Benim için nasıl da sabrediyor. Benim için nasıl da sabırlı davranıyor der. İşte bu kula. Birincisi bu insana hem Ee, onunla seviniyor, hem ona gülüyor, hem de onu seviyor. İki, ikinci insan, bir kimsedir ki onun güzel bir eşi vardır. Yani güzelliği olan bir kadı, kadına sahiptir. Ve yatağı da yumuşaktır. Böyle yumuşak, güzel bir yatağı vardır. Ama o buna rağmen geceleyin kalkar ve Allah Azze ve Celle der ki Şehvetini benim için terk etti ve beni zikrediyor der diyor. Allah'a Allah'a İkincisi bu. Üçüncüsü bir insan seferdedir bir insan yolculuk esnasındadır. Beraberinde de bir kafile vardır. Onlar bayağı uykusuz kalmışlardı sonra uymuşlardır. Ama o insan o Allah'ın sevdiği, muhabbet ettiği, güldüğü ve sevindiği kimse sıkıntıda da, rahatlıkta da kalkar, yani namaz kılar diyor. İşte bu kimselere Allah Azze ve Celle güler, muhabbet eder, sever ve onlara onlarla memnun olur yani. Allah böyle kimselerden olmayı nasip etsin kardeşlerim. Bunlar gerçekten a'la yüce amelleri herkese nasip olmaz Allah bize nasip etsin Amen. her halükarda Allah'i zikretmeyi nasip etsin Amen. bir başka hadis yine İmam Ahmet rahmetullahu aleyhi riva et ediyor Ebne Mesud radiyallahu anh buyurdu ki Rabbimiz azze ve cel iki kişiye iki adama hayret eder Yumuşak yatağından ve yorganından hemen böyle hareketlenip kalkmıştır. Sevdiği ve ehlinin arasından, ailesinden yani eşinden namaza hareketlenmiştir. Allah Azze ve Celle der ki, bakın şu kuluma. Bakın şu kuluma. Yani vallahu alem burada bakın dediği meleklerine diyor. Yatağından ve yumuşak böyle böyle oturduğu yerden ehlinden sevdiğinden namaza kalkmıştır bana olan rağbetinden dolayı böyle yaptı diyor ve benim yanımdaki şefkattan merhametten dolayı böyle yaptı diyor ikincisi ise hani iki tane adamdan bahsetti ya ikincisi de Allah yolunda gaza eden kimsedir savaşan kimsedir arkadaşları yenilse bile o yenilmemiştir geriye dönmemiştir Onun için geriye dönüş söz konusu değildi Gider, ta ki kanı akıncaya kadar savaşır diyor. Allah-u Teala yine meleklerine der ki, bakın kuluma. Benim yanımdaki şeyi ümüt ettiği için, beklediği, yani benim yanımdaki mukafatları diyor, beklediği için böyle yapıyor. Benim yanımdaki, bendeki şefkatten dolayı böyle yapıyor diyor. Allah-u Bunların mükafatı çok büyük. Allah bu büyük, yüce, ali amelleri işleyip o ali mertebelere erişmeyi nasip etsin. Yani bu ulaşılmaz değil. Bunlar hep bütün Müslümanlar için vadedilmiş şeyler yani. Yeter ki gayret etmek lazım. İşte burada son olarak kardeşlerim müellif Hafız İbni Hacer'in Ee, bu Uhud savaşından elde edilen dersler hususundaki bir cümlesini buraya naklediyor burada rivayet ediyor Allah Azze ve Celle mümin kulları için e, bu değerli yurdunda cennetinde amellerle erişilemeyecek ama e, oraya götüren sebepleri imtihan musibet, bela ile sözümüzün başında da konunun başında da söylediğimiz gibi bela sebepleri takdir etmiştir. Yani belaya vuracak musibete uğrayacak, imtihan görecek, onlarla e, o dereceleri elde edecektir. Allah Azze ve Celle bu menzileleri, dereceleri, mekanları, konakları mümin kulları için hazırlamıştır. Ama önce onlar bir çemberden geçecekler. Allah Azze ve Celle ile imtihanda sebat etmeyi hakkıyla kendisine yönelmeyi hiçbir şekilde isyan etmeyip imtihanı kaybedenlerden değil başarıya ulaşanlardan ve o menzilelere çıkan kimselerden bizi kılsın Bize bu mükafatı versin kardeşlerim. Bizimle beraber tüm mümin kardeşlerimize yardım etsin. Onların günahlarını bağışlasın. Annemizi, babamızı İslam üzere yaşatsın, İslam üzere öldürsün. Özellikle hastalan gençlerimizi Allah Teala ve Celle Rabbül Alemin ıslah eylesin. Amin. Allahu aleme sallallahu